اللهم ارحم رسولنا محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم سلم على رسولنا محمد حتى لا يبقى سلام اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آن رسولنا ونبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سهى عنه الغافلون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 أَوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ Değerli Kardeşlerim, kıymetli gençler ve her zamanki espri, kendisini genç hissedenler hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta aslında geçen hafta konuştuğumuz şeylerin Devamında bir şeyler konuşacağız. Belki kesin tarafı geçen haftakiyle de oldukça fazla olan bir şey. Fakat ben şeyi görünce e, afişi beğendim. Yani oradaki şey güzel. Bir tane büyük resimde kalp var ama içinde onlarca kalp var ve hepsi Siyah renkli, bana düşündürdükleri şu, kalbinde pek çok şeyin sevgisi var ve bunların hepsinin bir arada oldu, bir araya geldiği kalbin bütünlüğü kaybolmuş, afişi gördüyseniz eğer, bir tarafından dağılmış vaziyette ve rengi hepsinin siyah. Dolayısıyla toplamda verdiği mesaj şu, pek çok şeyle ilişkilenmiş. pek çok şeye karşı sevgisi ve bağlantısı var. Önceki ders bağlantı kısmını konuşmuştuk. Ama daha fazla çok sayıda şeyle olan bu bağlantısında kendi büyük resimde bütünlüğünü kaybetmiş, dağılmış ve belli ki renksiz hoşnut değil. Ee, siyah Dolayısıyla kanmamış, doymamış, yetersizlik hissi var, eksiklik hissi var. Yani resmin ifade ettiği şey bu, bence hakikat de bu. Allah Azze ve Celle insan gibi bir varlığı yarattığında ki kendisine karşı sevgi duysun ve kendisinin büyüklüğünü fark etsin, gücünü, kuvvetini, esirgeyişini, onu olan verdiği değeri ve bunun karşılığında ona hayranlık duysun. Hiçbir şeyi onunla eş hiç tutmasın. Hiçbir şeyi ona benzetmesin. Hiçbir şeyi ona yakın bile etmesin. Aradaki farkın nedenli açık olduğunu yani neyi Cenab-ı Hakk'ın yanına koysa Allah apayrı Kâfirler cehennemde şöyle diyorlar ''İz bi birabbil âlemîn'' Biz nasıl bir yanlış iş yaptık, biz sizleri işte putları, putlaştırdıklarını vesaire alemlerin Rabbi ile denk tuttuk. Çok saçma bir şey yaptık. Yani kişi bunu hanımına söylüyor, babasına söyleyebilir, çocuğuna söyleyebilir veya binasına söyleyebilir, işine söyleyebilir, kariyerine söyleyebilir. Biz bunları alemlerin Rabbi ile denk tuttuk. اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ alemin Nasıl oluyor? Yani bir kimse kalkıp sabahleyin benim işim alemlerin Rabbine denktir gibi bir deklarasyon mu yapıyor? Hayır. Bu denkleştirme etkinlik boyutuyla ölçülüyor. Yani Allah bir ayette diyor ki, iki eşten söz ediyor. Bunlar evlilik yapmışlar. فَلَمَّا تَغَشَّهَا O, O'nu sarıp salmalayınca, حَمَّلَتْ hamlen hafifa Hafiften yüklendi diyor Cenab-ı Hak. Hafif bir yük yüklendi. فَلَمَّا اَثْقَلَتْ Ağırlaşınca, hani biz ne diyor, burnunda... Karnı burnunda etkalet ağırlaşmış. Dea ve Allah her ikisi Allah'a dua ettiler. Le in atehtena salihen bize salih verirsen, yani salih demek iyi, sağlıklı, düzgün. Ondan sonra huyu suyu da tabii işin içerisinde bir çocuk manasına geliyor verirsen Lena kune ne mine şehirin biz sana karşı şükredenlerden olacağız tabi ne doğacağını, nasıl bir şey olacağını beyninde mi sıkıntı olur dilimi tutuk olur kulağımı duymaz bütün ebeveynlerde hemen hemen bu süreçte bir rahatsızlık olur yani nasıl bir çocuk gelecek bu geldiği yandan itibaren hayatı perişan da edebilir yani bütün her şeyi bozabilir. O yüzden onun sağlıklı, eli ayağı, düzgün, iyi biri olması ve bu dönemde de bunu yapacak olan, onu içeride yaratıp duran Allah Azze ve Celle, başkası değil. Yani doktor belli istatistiklerden hareket ediyor. Anlını ölçtük. Ya biraz geniş gibi ya. Ne yapsak, alsak mı bunu? Düzgün bir tane olunca o o yaşayan bunu biraz anlı geniş yani şey falan olabilir veya. Şurası bilmem şöyle yapabildikleri bu, yani hepimiz bilim yapıyoruz, bilim belli bir kurguyla hareket ediyor, belli istatistiklerle hareket ediyor. İşte normal değerler bunlar ama bunun biraz şurası açık gözüküyor, biraz burası bilmem ne gözüküyor diye. Bir de eğer meraklıysa arada bir tane ameliyat çıkarmaya, bunun primi var, karşılığı var, yani maalesef mesleğini suistimal edenler de var. Her meslekte var. O da bir kalp sorunu aslında. Ee, dolayısıyla ötekilere böyle söyleyince onlar da diyorlar ki ya e, olmasın tamam. E, sıkıntı varsa var. Olma ihtimali bile varsa e, sorun değil. Aldırı verelim. Yani sanki böyle basit bir hadiseymiş gibi. Allah Azze ve Celle Diyor ki böyle dua ettiler, sırf o duyguyu biraz hissettireyim diye ayrıntıya girdim çünkü bu duygunun sarstığı insanlar bizi arıyorlar. Yani işte arızalı olma ihtimali varmış, engelli olacakmış, var mı bunun fetvası doktor diyor ki yapalım yani işi riske atmayalım. Ee... İşte ben de yanaştım veya hanım öyle düşünüyor, ben uğraşamam diyor bir engelli çocukla vesaire. Halbuki Allah bunları çoğu zaman da öyle oluyor, fake bir sınava tabi tutuyor. Zaten hayatın kendisi aslında fake bir ortam yani fizik bilinler bilirler, bilmeseler de bilirler. Hayat yalandır, herkes bilir, şarkı dinleyenler de bilir. Doğrusu da odur. Cenab-ı Hakk, وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Asıl gerçek yaşam ahirettir der. Yani gel, lehiyel hayavan, kesinlikle gerçek yaşam ahirettir. Şu anda bir demonun içerisindeyiz, bir demo örnek yaşıyoruz aslında. Dolayısıyla bu iyice bir fake yani, ya hiç öyle olmayabilir de diyor. Tabi telefonda biz diyoruz ki yapma etme, o senin evladın. Yani doğduğu anda doktor pataklasa gebertirsin adamı, benim çocuğuma nasıl vuruyorsun, bak ağladı diye ama şimdi cinayetine onun kastetmek üzeresin. O bir canlı hareket ediyor, e azaları tas tamam. Biz de kalbini harekete geçirmeye çalışıyoruz cinayet işlemesin diye. Zaten alt tarafta potansiyel var, o hissediyor da dışarı birinin üzerine bir şey atıp bir yolu varsa çıkmak istiyor, kollektif bir cürüme dönüştürmek istiyor. Hepsi üzerine yıkılırsa ağır gelecek. Tabi bunlar da bu ikili de böyle dua etmişler. Cenab-ı Hak bu çok bilindik duyguyu Kur'an'da örneklemiş. <gülüyor> لَاِنْ اَتَيْتَنَا صَالِحًا Bize salih bir çocuk verirsen لَنَكُولَنَّ مِنَ شَاكِر۪ينَ Sana şükredenlerden olacağız. Salih olmazsa yük olur. Geçenlerde bir görüntü vardı internet haberlerde çıktı. Kadın işte e, arızalan veya bir sıkıntı yaşayıp da ayağını kaybeden köpeğini ulu orta bıraktı diye, izleyenleriniz vardır. Kadın duruyor, arka kapıyı açıyor, bir tane köpek iniyor hakikaten böyle eli şey, ardından onun indiğini gören diğer sağlıklı köpek de iniyor. Ne bilsin hayvan aslında öteki hayvanın çok kötü bir şey planladığını, Tabi kadın bakıyor ki o da indi alışkanlıkla iniyoruz ya buradan her zaman inmiş öteki köpek de iniyor. Tabi onlarda bizdeki irade olmadığı için kötülüğe açılan bir kapıları da yok. Dolayısıyla bütün hayvanlar gözümüzde masumdur. Yani bir aslan bile avını yediği zaman biz onu asla suçlamayız, masumdur. Çünkü bunu kötülük olarak yapmaz o. Halbuki irade sahibi olan biziz ve kötü kurguyu biz yapabiliriz, kötü amaçla bir davranış sergileyebiliriz. Çünkü kalbimizle ilişkilenir ve kalp olayı lekeleyebilir, biziz kötü olan. Kadının kalbi o esnada simsiyah, ölü bir kalp, belki onlarca kalp var içerisinde ama arabasına bağlılığı var, kariyerine, işine, köpeklerine de bağlılığı vardı ama bir tanesi arıza çıkarmaya başladı, ondan kurtulmak istedi belki cinayet işlemek daha fazla sorunlu olabilir diye enkestirmesini bir yerde bırakmak istedi. İndi ikisi de inmiş baktı, siyah olana hadi biniyoruz tekrar dedi, hayvan iyi biniyorsak biniyoruz dedi. Öteki de böyle bir atılım yapacak gibi oldu, kapı yüzüne kapandı arabanın kapısı. Hayvan çok bir şey anlamadı, yani anlamaları da belki gecikiyor, umarım hiç anlamıyorlardır, umarım insanı bu çirkin yönüyle hiç tanımıyorlardır. Bindi arabaya, çekti gitti. Hayvan biraz sağa sola sonra bir kenara sığındı. Şimdi insan böyle bir varlık, eğer kalbi canlı değilse ki onun canlına nasıl canlanabileceğini nasip olursa sonraki konuşmamızda konuşuruz. Canlı değilse o böyle bir varlık ve hayvan ondan aldı nasibini gitti. Şimdi bahsettiğimiz örnektekiler de böyle bir şeyden korkuyorlar. Bir de bu sizin evladınız olacak. Tenha bir yerde katletseniz hukuksan sonuçları var. Suç işlemiş olursunuz. Gizli de tenhada bırakan cinsten olanlar da var biliyorsunuz. Ama bunlar baştan Allah'a dua etmişler. Yani sağlıklı bir şey olsun. Biri aramıştı böyle. Sonra uzun uzun ona anlattım. Bak dedim hayatta her şey girdi çıktı hayatımızda pek çok parametre bizi sadece sınamak için var. Hepsiyle sınanacağız. Allah'ın bize hazırladığı sorular var. Kaçamayız. Şu ana kadar da kaçamadığımız gibi korkularımız dip dalga içimizde geziniyorlar. Ama e, her an sınanıyoruz. Bu da buna benzer bir sınav da gelecek. Sana şu anda sınav gelmiş. Kaçamazsın. Bu öyleyse aldırsam bile sonraki de öyle olabilir. Cenab-ı Hak hazır şu an sağlıklı olan birini engelli hale getirebilir. Yani yarın bir şey olur, ne bileyim, saksı bile düşünce olabiliyor. Benim çocukken bir arkadaşım vardı ve çok o yaman bir arkadaştı. Yani arkadaşı bir şey olacak olsa bir sıkıntı o ön, önünden atılır. Böyle kavgada, dövüşte iyi diyen yani. bedensel şeyi çok güzeldi. E, maçta falan hep o forvetti, koşardı. Ondan sonra böyle 30'lu yaşlarda falan bir kaza geçirdi. E, belden aşağısı hatta biraz daha yukarıdan aşağısı hiç tutmuyor, hiç yok gibi. E, hatta bana dedi ki aşağıdan çok ameliyatlar geçirdim, hiçbirinde narkoz, hiçbir anestezi uygulanmadı. Böyle arkamı dönüyorum, yapıyorlar dedi yani. E dedim ki sıkıntı ne yani neden olmuş? Sanırsın ki bu kadar aşağı tutmaması için böyle o kırılması gerekir. Hocam öyle bir şey yok dedi yani görünürde hiçbir şey de yok. Böyle bir nokta gibi bir yerde böyle yani seçip seçemezsin o zedelenme gibi bir şey. Bütün bu sonucu o doğurmuş. Yani işte bu andan sonra koskoca bir engelli durum yani koskoca den, gencecik delikanlı. Hatta nişanlıydı o dönemlerde ve engelli oldu. Ben de telefondaki kişiye dedim ki bak yani mevcut sağlıklılardan biri engelli olursa Cenab-ı Hak'la bu savaşı nasıl yürüteceksin yani? Ondan galiba korktu ve vazgeçti. Tamam dedi ne gelirse yani. Ve başka bir zaman onu ziyaretine gittiğimde bir şekilde çocuğu sağlıklıydı, doğmuştu, hiçbir sıkıntısı yoktu. Ama böyle bakışlarında biraz bu konuyu aşacak olsam, korkunç bir suçluluk vardı. Çünkü şu anki bakış açısıyla ben bunu katletmeye yeltenmiştim gibi bakıyor. Ve öyle sanıyorum ki her sarıldığında, kokladığında yer yer içten kokuları geliyor. O kendi insanlığının veya olmayan karanlık taraftan yani doktorun biri böyle dedi diye işte şeylerin dışında kalıyor bu, sıkıntı olabilir, bir sendromu falan olabilir, ee, isterseniz alalım dedi diye, biz de olur dedik diye falan. Şimdi bunlar demişler ki sağlıklı olsun, biz sana şükredenlerden olacağız. Cenab-ı Hak diyor ki, فَلَمَّا اَتَاهُمَا صَالِحًا Allah onlara salih verince, sağlıklı, düzgün, iyi bir çocuk verince ne yaptılar? جَعَلَى لَهُ O çocuğu ona ortak koştular. Fi <fîmâ> مَا <atehum> Kendilerine verdiğini Allah'a tuttu, ortak koştular. Nasıl yaptılar bunu? Çocuklarını böyle oturttular bir yüksek taht gibi sandalyeye, ululadılar, önünde secde ettiler, sen Allah'ın ortağısın falan dediler. Böyle bir şey olmadı. Nasıl bir şey oldu? İşte demin... Konuştuk yani Allah'la denk tutma, Allah'a eşleştirme, Allah gibi davranma dediğimiz olay aslında. Bütün yıkım bu ve benzeri davranışlarımızdan geliyor. Çocuk büyüdü diyelim biraz, dedik ki ben şöyle bir şey istiyorum. Onun istediği şey ile Allah'ın istediği şey çakıştı. Yani Allah bunu sağlıyor zaten yani kişinin sınavında... Bunu böyle hazırlıyor. Gün geliyor, çocuk yani bir şey istiyor ve Yaradan'ın tam da bunu yapamazsın, yapmamalısın. Ben sana müsaade etmiyorum dediği bir şey oluyor. Şimdi kişi tam bir tercihle karşı karşıya kalıyor. Kendisine şükretmek için vaatte bulunduğu yaratıcı ve onun bahşettiği, tam da onun bahşettiği varlık kendisini onu yok saymaya, o konuda onu umursamamaya davet ediyor, onu önceleyince, tamam bu konuda senin dediğin olsun dediğinde Allah geri plana kalıyor. Cenab-ı Hak ikinci plana kalmayı hiç sevmez. Allah ikinci plana atılmayı hiç sevmez ve bu bırakın ikinci plana atılmayı eş tutunmayı da, denk biriyle aynı hizaya kalmayı da hiç sevmez. Mutlak manada öncelenmek ister. Cenab-ı Hak önceki derste konuştuk. وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Bu da böyle saygıdan, zaruretten, formaliteden olursa bunu da kabullenmez. Cenab-ı Hakk'ın mutlak öncelik konumu sevgi odaklıdır. O yüzden Allah... Şunların, bunların bazı şeyleri sevmelerinden bahsetti. İşte insanlar hayatlarında bazı şeyler ediniyorlar. تِخِذُونَ اَنْدَادًا انداد endat ediniyorlar. يُحِبُّنَهُمْ Onları seviyorlar. كَهُبِّ اللّٰهِ Allah'ı sever gibi seviyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki, beni sever gibi seviyor bazı şeyleri. Yani arabası var, arabasını bir seviyor, bir seviyor. Beni sever gibi seviyor. Çocuk verdik, ilk başta böyle biraz... Tedirgin baktı, yeni geldi falan, ısındı, sevdi, kucakladı, hoşlandı, arttı sevgisi. O kadar bir arttı, bir yerlere geldi, dayandı ki beni sever gibi seviyor. Şimdi gün geliyor, acaba hangimiz gündem oluyor? Çocuklarda da bu oluyor, büyük çocuk büyüyor şimdi ve kendisini mutlak, sevimli çocuk kabul ediyor. Yegane çocuk zaten, kral gibi. Sonra bir tane yenisi gelince ilk başta böyle hani heyecan oldu yeni bir tane ağlayan falan bir zaman sonra o çocuk haliyle konuyu analiz ediyor bir şey geldi onu da seviyorlar benim gibim yani anne babasının kendisi hakkındaki şirk koşmasına uyanıyor halbuki o şirk koşulmadan tevhid ile sevilmek istiyordu yani diyelim büyüğün adı Ahmetse Ahmet ne derse o yani çocuk yer yer Allahı da geri planıp Bırakıyor, soluyor, o kadar yani. Ama şimdi bir tane yeni bir şey geldi, o da Mehmet olsun. Şimdi yer yer Mehmet'le arasındaki farkı ölçmek istiyor, ona bir ufak dokunuyor mesela. Oradan üstüne fırlayan bir anneyi görünce anlıyor ki e, bizim mutlaklığımız şöyle dursun, yeni gelen öne bile geçmiş durumda ve büyük bir üzüntü yaşıyor. Yani bu çocuklarda psikolojik sorundur. De doktorlar tavsiye ediyorlar, dikkatli olun, işte çocuğu bunalıma sevk etmeyin, şirk koşulduğunu öğrenecek yakında. E bu hayat içerisinde başımıza gelen bir şey, biz bile mutlak sevimli olmak istiyoruz ve çoğu kimse hakkında kendimizi kandırıyoruz. En çok beni sever, çocukların çoğu abimeyinliği ile ilgili böyle düşünürler. Babaları nötr davransa bile, anneleri nötr davransa bile içten içe kendimizi kandırıyoruz. Beni daha çok seviyorlardır, biliyorum ben. Çünkü bu bizim hoşumuza gidiyor, tek olmak, mutlak olmak ki tekil olmadığımız halde çeşitlerimiz var, benzerlerimiz çok, kardeşlerimiz var, etrafta bizim gibiler var, eşsiz ve benzersiz olmak gibi bir hayalin peşinde koşuyoruz, İş yerinde de olsa öyle olmak istiyoruz, okulda da olsa öyle olmak istiyoruz. Birinin bizimle benzeştirilmesi bile rahatsız edici bir duygu. Dışarıdan birisi geliyor, hiç sizi rahatsız edeceğini düşünmediği bir şey söylüyor. ''Ya bizim orada biri var ya, aynı size benziyor, şeklen demek istiyor. Hepiniz yaşamışsınızdır, kimse bundan mutlu olmaz.'' ''Ya gerçekten onunla tanışmak istiyorum, bana çok mu benziyor?'' Hepimiz rahatsız oluruz. Hmm. İçimizden şöyle diyoruz, benzetiyorsun ya, nerede, bana benzeyen çıkmaz ki. Sonra getiriyor gösteriyorlar, hakikaten benzemiyor. Ben yaşıyorum bunu yer yer. Hocam aynı sizin gibi diyorlar, bakıyor hiç bana benzemiyor. Alakası yok ya. Yani ben bazen diyorum ben o kadar çirkin miyim diye ama söyleyemiyorsunuz. Ha, benziyormuşum. Bir şey. Hiç şu ana kadar bana benzettiklerini ben kendime benzetemedim. Yani bazen memati dediler, bazen polat dediler. Hiç ben yakınlaştıramadım, benimle alakası yok diyorum. Ama dış gözlemciler benzettiklerini söyler. Peki insan mutlu oluyor mu bundan? Aa çok benzerlerimiz var böyle matristeki gibi şey olacağız, ordu. Hayır, son derece rahatsız edici bir duygu. Çünkü hepimizde o tutku var. Tek olmak... Mutlak surette benzersiz, tekil, apayrı, hele bir de şöyle derlerse, ya hocam çok farklısınız, yani çoklarını tanıyorum ama sizi görünce yani bambaşkasınız, doğru gidiyorsun. Evet, hani o esnada diyoruz belki, ya öyle değil aslında, tabii olur mu falan ama içten bir duygu, Fark etmiş adamda da göz var yani biz de onu o esnada takdir ediyoruz. Aferin gerçekten maşallah. O yüzden şuna inandım, kesinlikle her insan böyle bir yalana inanmak zorundadır. İlk baştan belki bir kuşku duyabilir, acaba falan yani numaradan mı yapıyor ama devam edin kesinlikle inanacak. Bakın. Ne kadar akıllı kimse olursa olsun, ne kadar gün görmüş bunları yaşamış olsun, yaşı 90'a dayanmış, böyle çok şeyler görüp sonradan içi boş çıkmış olsun fark etmez, devam edin. Devam edin o inanacak ve bunun gerçek olduğunu şey yapacak. Çünkü böyle mutlak bir zaafımız var, bu istikbar dediğimiz tarafımız, Büyüklenmeye müsait olan tarafımız, ilahlaşmaya, Yaradan'a karşı bile müsait olan bu tarafımız bizim potansiyel Allah'a asi olmamızı besleyen yanımız. Dolayısıyla çocuk bile bunu fark edince rahatsız oluyor. Şimdi gelmiş yeni bir çocuk tek başına ve diyor ki böyle olsun Allah Azze ve Celle o konuda diyor ki şöyle olsun İnsan sınava girdi. Bir sorunumuz var, bunu Cenab-ı Hak istemiyor. Hanımına diyor ki ya bizim bu çocuk şöyle bir şey istedi benden biliyor musun? Hanım da diyor ki evet ama günah. Ya şimdi çocuğu kırmayalım, daha yeni yani. İleride büyünce biz anlatırız, ileride büyünce de zaten bu tavrımızı koyarız. Başlıyorlar ödün dediğimiz şeyi vermeye, yapıyorlar, yapıyorlar. Bir yandan kendileri çözülüyor, bir yandan çocuk bu süreçte bunların içerisinde tabi o da kendi sınavını ileride yaşayacak. Asıl burada irade kimlerden bekleniyorsa iradeyi onlar yaşıyorlar. O yüzden Cenab-ı Hak diyor ki وَلَا in اَتَعْتُمُوهُمْ Onlara itaat etmeniz yeterli. İtaat ederseniz اِنَّكُمْ <gülüyor> لَمُشْرِكُونَ O zaman paylaştırdınız demektir. Benimle onlar arasında pay ettiniz demektir. Ben namaz deyince namaza geliyorsun. Çocuk başka bir şey deyince benim yapma dediğimi onu yapıyorsun. Ben hala bir olayda namaz diyorum, çocuk başka bir şey diyor, ben bakıyorum namaz geçiyor. Çocuğun dediği oluyor, şu anda çocuğun talebi cari işlemde, o yüzden sistem meşgul, sen beklersin, öteki vakti kılarız sana. Şimdi bu kalıcı bir tercihe dönüşünceye kadar böyle bir seferlik, iki seferlikte büyük sorunlar çıkmıyor günahtır tevbe ediliyor ama kalıcı bir tercihe doğru ilerlerse kişinin Cenab-ı Hak'la olan bağlantısı bu sevgi bağlantısı, önceki derste konuştuk, bu bağlantı kopmaya başlıyor. Şimdi o kalbe başka şeyler doldurmaya başlıyoruz. Çocuk bir yerde duruyor, o iri, irice olabilir ama hiçbir zaman hayattaki hiçbir sevgi tek başına bir kalbi doldurmaya yetmez. Bunun önceki konuşmamızda konuştuk. Bazen öyle sanırız, senin uğrunda canım bile veririm. Her şeyimi, iste malımı, mülkümü vesaire sanki bütün sevgilerin yerini dolduracak potansiyel değmiş gibi gelir. Elde ederiz. Sonra elde ettiğimiz andan itibaren küçülür, küçülür. Diğer sevgileriniz tekrar belirir. Hatta onlardan da küçük kalabilir. Vazgeçebiliriz bile. Böyle onlarca siyah pulcuk kalp şeklinde Kalbimizde dolu, hareket ettiğimiz zaman bunlar şık şık şık ses bile çıkarıyor adeta. Ve biz bunlardan her gün beğen bir tanesini önümüze alıp onunla mutlu olmaya çalışıyoruz. Yakındaki bir araba, yakındaki bir terfi, mesela terfi ihtimali var, heyecan basmış. Yakındaki bir atama, atama heyecanı var. O olmazsa eğer boşa çıkarsa diğerleriyle hemen telafi etmeye çalışıyoruz. Böyle çok var. Doldurmuşuz ama bu kalp online bir kalp değil. Zaten offline olan, çevrin dışı olanın durumu, elindeki bu kabı bir yığınla şeyle doldurmaya çalışan kimsenin durumu olarak devam ediyor. Ta ki bunların hepsinden vazgeçip bir şeye yaramıyor bunlar diye gerçek sevgiyle ilişkilenmesi ve bağlantıya geçmesi ve o sevgi bütün kalbi dolduruyor. Bu online hali, bunun konuşacağız. Şimdi offline duruma bizi iten şey nedir? Niçin kalbimizin çevrim içi kalmasını değil de çevrim dışı yorulmasını tercih ederiz? Bunun temelde sebebi bizim tercihlerimiz. Kalp canlı bir organ ve ölümü süreci de kolay olmuyor. Yani kalbin offline olması da Kolay başarılan bir şey değil. Çünkü o çevrim dışı başlangıçta öyle değil. Biz onu karartıp, biz onu hissiz, duygusuz, katı hale getiriyoruz. Normalde canlı bir organ. Mesela Allah ayette kalbin ürpertisinden söz ediyor. وَجِلَتْ <gülüyor> قُلُوبُهُمْ Ürkmesinden söz ediyor, yumuşamasından söz ediyor. تَل۪ينُ قُلُوبُهُمْ وَجُلُودُهُمْ Kalpleri yumuşak. Yine kalbin buna karşılık katılaşmasından söz ediyor, hissizleşmesinden söz ediyor, öfkeye ka kabarmasından söz ediyor, gâyızından söz ediyor. Ve kas katı taş kesilmesinden söz ediyor. Şimdi bu kalbin olması muhtemel durumları her iki hali alabilir. Bizim onunla ilgili olarak bu canlılığını onu canlı tutma sürecinde kararmasın, siyahlaşmasın, kötüleşmesin diye yapmamız gereken veya yaşamamız gereken bir dizi tercihler var. Başta ilk dersleri hatırlarsanız bilgi kalbin en töne en temel azığı ve ilim yapmak kişinin kalbini canlı tutan bir şey. Çünkü Allah ayette kezalikaya tabağallahu ala kulubilladīna la yalamun. Allah ilim yapmayanların kalplerini işte böyle mühürler. Yolun sonunda mühürlenme geliyor. Yani bu süreci biz şunla, bununla birinci çocuk, ikinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk bir şeylerle doldurup devam ediyoruz. Sonra onların sevgileri kayboluyor yenisiyle ötekiyle birinci araba, ikinci araba, birinci ev, ikinci ev ama hep koşuyoruz bir şeylerle onu dolduralım diye. Aslında bu süreçte hiçbir zaman kalp gerçek canlılığına kavuşmuyor. Biz onunla gerçek bir o canlılığı hissetmiyoruz. Sadece hissedebilmek için hayallerin peşini kovalıyoruz yeni yeni hayaller ediniyoruz ve bu kez olacak düşüncesindeyiz. Ama şu ilke hiçbir zaman bozulmuyor. E la tatma tatma'innul kulub. Kalpler ancak Allah'ı yad ederek, onu hatırlamakla, onun bilinciyle onunla mutmain olur. Birden bire eğer bu let olsa, hani böyle sihattan ilk çıktığı zamanlar bilgisayarda Bilmiyorum, bu kuşak biliyor mu? IQ diye bir şey vardı. Ben ilk online, offline kavramını onunla öğrendim. Bilen var mı? Ya gençler bilmiyorlar. Yani bilen gençler de var bazı demek ki. Disketi çocuk gösteriyor, babası disketi gösteriyor çocuğa, aa diyor save ikonunu böyle yapmışlar demek ki ha. Halbuki o diskette biz ona bilgi yüklüyorduk. Onlarcasını bazen taşıyorduk yani ama çocuk bilmediği için save ikonunu yapmışlar zannediyor. Şimdi böyle bir icicle diye bir şey vardı orada aşağıdaydı. Mesela Ahmet yazıyor, Ahmet eğer ise onu yeşile yukarı çıkartıyor. Eğer hattan düşerse aşağı düşüyor renksiz oluyor. Bir de böyle gizliler vardı yani aslında sistemin içinde ama belli etmiyor. Bu da olabilir. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ min اَلِفِ firauna يَكْتُمُ اِيْمَانَوْ Cenab-ı Hak diyor ki Firavun ailesinden bir adam imanını gizliyor. Dedi ki yani ortam dolayısıyla, sebepsiz yere değil kuşkusuz, ortam dolayısıyla canı parasına bir ortam var herhalde. Aslında kalbi online ama görünürde offline davranıyor. Bu o zaman dikkatimi çekmişti, o kadar hoşuma gitmişti ki sonra bunun... Yani sanal alemdeki karşılığının gerçekte de olabileceğini düşündüm. Yani gerçekte de kalpler online olabilir yahut offline olabilir. Bu nasıl oluyor derseniz, var eden var edicisiyle arasındaki ilişki kurulabilirse ve ona bu en Cenab-ı Hakk'ın iman edenlere gelince, onlar en çok Allah'ı severler dediği boyuta erişince böyle bir durum kazanıyor. Ama yok. Başka yollarda, başka heveslerde, başka arzularda yorulursa o zaman e, köreliyor, kararıyor içinde onlarcası olan minik, irili ufaklı sevgilerle. Şimdi ilim dediğimiz bilgi şey, bilgi kalbe erişmesi için göz ve kulakların kullanılması ve var edene dair bilincin kuvvetlendirilmesi, bu konuşmalarla ilgili Atılabilecek başlık bana sorulduğunda aklıma bir üst ve kalıcı başlık olarak varlığımız ve farkındalığımızı seçmiştim. Yani varlığımız kadar önemli olan bir şey farkındalığımız. Çünkü eğer varlığımız farkına varabilmek için var, farkındalığımız kaybolursa varlığımız böyle ot gibi bir şey oluyor. İşte offline halimiz o, yani çok anlamlı değil o hal. Cenab-ı Hak diyor ki: İnnellezîne nesullâha fensâhum enfüsahum. Eğer Allah'ı unutanlar var ya, onlar Allah'ı unutunca Allah da onlara bir şey yaptı diyor. Daha önce konuşmuştuk. Ne yapmış olabilir? Allah da onlara kendisini unutturdu intikam olarak. Hadi ben siz de beni unutun. Daha fazlasını yapmış. Allah da onlara kendilerini unutturmuş. Yani bu şuursuzluk öyle bir süreçte ki Cenab-ı Hakk'ı siz unutunca Cenab-ı Hakk diyor ki ''Ben sana şimdi kendini de bırakmayacağım, sen kendini de unutacaksın.'' Öyle bir şeye gireceksin ki bundan sonraki hayatın tamamıyla monoton. İnanıyorum ki böylelerinin hayatı eğer sanal zekaya vurulsa sanal zeka her adımlarını tahmin edebilir. Çünkü anlamlı ayrı bir davranış sergilemeleri mümkün değil. Artık çoğunluğun davranışlarını sergilerler. İki tane araç varsa güzel olanını tercih edecektir. İki tane maaş varsa çok olanını tercih edecektir. Bütün tercihlerini tahmin edebilirsiniz. Cenab-ı Hak diyor ki كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ la يَعْلَمُونَ مِثْلَ Bir davranıştan bahsediyor. Dediler ki... لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللّٰهُ اَوْ Allah bizimle konuşsun, direkt böyle karşımıza çıksın, konuşsun. اَوْ تَأْت۪ينَا ya yahut bir mucize göndersin. Bu inanmak istemeyenlerin akledip, gerçeği görmek için aklederek, arka planda kalp var, yapmak istemeyenlerin verdikleri klasik tepki bu. Demişler ki Allah bizimle konuşsun yahut... Bir mucize göster göndersin. Allah da diyor ki kelelike kalelledine leya muuna misla kaulihim ilim yapmayan diğerleri de öncekiler de aynı onlar gibi söylediler. Bu aynı tepki Çünkü yapmak istediği şey yapmak istemediği şey ilim yaparak gerçeği görmek Dolayısıyla iradenin önünü açmak buna yanaşmak istemediğinden baskı gelsin üzerime o zaman diyor ve bununla yoldan çıkıyor. Gerçeği görmek istemediğinden. Peki devam eden ayet, ayetin kendisi devam ediyor. Ne dedi? تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ Kalpleri benzeşti. Kalplerindeki tepki aslında aynı olduğundan, benzer olduğundan dillerine vuran tepki de aynı oldu. Sonra biz de mucizeler görelim. Allah doğrudan söylesin. E sen araştır, aklet, bak hayata dair düşünmen gereken çok temel sorular var. Kendini düşün, varlığı düşün. Kısa bir süreliğine var olacaksın, çok şeyi kaçırabilirsin. Bu sahip olduğun potansiyeli bu süreci anlamak için de biraz kullan. Biraz dinler ne diyor, şu din ne diyor, öteki din ne diyor, İslam ne diyor, beni bir var eden olabilir mi, olmalı mı? Bu konularda biraz düşün yani dediğinizde, Hayır bu konulara bir tepkisi var, bu konulara girmek istemiyor. Herhangi bir konu kadar değer vermiyor. Bakın tepkileri bu konuda önyargı olduğuna kadar belli, herhangi bir konu kadar değer vermek istemiyor. Yani üç beş oturumda bir araya gelmede bir de bunu konuşalım deseniz her şeyi konuşuyoruz. Araçların markalarını konuşuyoruz, evleri konuşuyoruz, siyaset konuşuyoruz. Yani hayatın kendi içindeki döngülerin hepsi konu olabiliyor. Hayatın kuş bakışı döngüsü ise ölüm, doğum, ölüm sonrası ya yani neye hizmet ediyor bu hayat bazen aklıma takılıyor diye. Çok sade bir soru sorsanız bile ortamda deneyin bir gün yani tercihlerini offline düzlemde oluşturmuş tiplerin olduğu bir ortamda yani bir atın şöyle ortaya böyle bir soru makro bir soru atın ortaya hemen size bakışlar. Hayırdır bir yerlere mi takılıyorsun? Bir şey, bir şey mi dinledin yani? Soruyu konuşmak istemeyeceklerdir. Konuyu gündem yapmak istemeyeceklerdir. Çünkü o konuyu aslında çok iyi biliyorlar. Yani bu önden gelen korkunç tepki aslında ön yargının dışa vurumu. Yani niye herhangi bir konu gibi bunu da ele alamayız mı? Yani serinkanlıkla bunu da konuşalım istiyorum. Bazen de böyle düşünesim geliyor. Benim aklıma takıldı. Ha yani başka bir şey yok değil mi arka planda? Ha o zaman bizim sana söyleyeceğimiz şey şu. Çok takma bunu ya canımızı sıkmayalım. Bunlar konuşmayalım. Başka zaman konuşuruz. Yani gündemden çıkaralım şimdi. Öyle çok maksatlı değilse bu konu geçelim hemen. Olur insanın bazen aklına takılır. Ama sahici bir şeyse o zaman... Biri olmalı veya sen yoldan çıkmak üzeresin, sen farklılaşmak üzeresin, biz böyle olmak istemiyoruz. Bunun ucu başka bir yere çıkıyor. Bu, bunu gündemimize almak istemiyoruz. Offline tercih aslında çok zor bir tercihtir. Çünkü hayatta her şeyin çakmak çakmak ışık gibi üzerimize geldiği, bizi düşündürmeye çalıştığı, uyandırmaya çalıştığı bir ortamda bu ışıklardan uzak durmak, bu aydınlıktan kaçmak, makro soruları gündeme almamak ve hep sığ dairede kalabilmek aslında bir fare gibi dipte, köşede, karanlıkta yaşamak gibidir. Evrenin ve varlık ortamının olanca genişliği bütün ince ince ayrıntılarıyla var ediciyi düşündürürken, başta kendimiz de olmak üzere, siz karanlıkta kalmak üzere yaşamaya çalışıyorsunuz. Cenab-ı Hak bu türden olan kimseleri kabirlerde olan kimseler diye tarif etti. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكِ Bunlardan sana dibine kadar gelen var, işittirebilir misin? اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ Sen kabirlerdekileri mi işittireceksin diyor Cenab-ı Hak. Yani adam kendisini kabre sokmuş, gerçek hayatla bütün iletişimlerini koparmış, yalan bir ortamı yaşamak istiyor. Onlarca, yüzlerce belki sahte sevgiyle aldanmak istiyor. Bunu başarabilmek zor bir şey. Yani ezan varsa mahallede rahatsız oluyor. Cenaze, ''Aa ben müsalla göremem, müsalla görünce bana bir şeyler oluyor.'' diyor. Çok da mecburi bir istikamet aslında oradan geçiyor yolun ama yani şimdiden gitsen, baksan, dokunsan belki ileride hiç niye buralara uğramadım diye aklımdan geçer diye söylüyorum. Bir defasında böyle bir kabristanı geziyorduk, böyle açık orada hazır yerler de var, aklımdan geçti acaba böyle nasıl yatılıyor burada? Başkaları yatırmadan bir kere de kendi tercihimle yatayım dedim yani aykırı bir şey ama olsun nasıl hissediliyor? Toprağın belli bir düşük kodunda e, aşağı, üstelik üstünüze toprak da örtmeyecekler yani. Çok da bir şey olan bir şey yok. Yaptım onu, ya uzandım böyle, telefonum çaldı, <gülüyor> gerçek söylüyorum, tanıklarım da var, telefon çaldı, bir rektör yardımcısı arkadaş arıyor. <gülüyor> Alo dedim, ya hocam dedi, Size dedi bir dosya dedi, doçentlik dosyası, <gülüyor> yani hani merak edersiniz diye arkadaşı falan, ''Hocam'' dedim ''beni nerede aradın biliyor musun?'' dedim ''Nerede aradım?'' dedi ''Kabirde aradın'' dedim ''Nasıl yani?'' dedi. ''Valla şu anda kabirdeyim'' dedim ve sen dedim ''beni arıyorsun'' dedim. Üstelik aradığın konu da çok şey bir konu değil yani, dosyayı inceleyeceğiz, bakacağız, ise zaten bir şeyler yazarız. Sarah'a koydum telefon. Dedim ki ya burada da demek ki insanı buluyor böyle şeyler. Şimdi geçenlerde kış gelmeden geçenlerde dedim 2-3 ay önceydi. Aynı şehirle ilgili bu. Bu dediğim de o şehirde başıma geldi. Belediye açmış onlarcasını. Ölüme hazırlık olsun diye de değil, ibret olsun diye de değil. Çok duygusal bir sebebi var. Kışın o kepçe açamıyor orayı çünkü toprak soğuk. Toprağı da donduruyor zor yani açmak. Açar da illa. Ama çok yakıt ve zahmetli olur. Hani kış gelmeden en az olsa birileri de ölecek illaki. Kimse yakınla etmiyor ama. Belediye belli bir istatistik gözetiyor. Açmış onlarcasını. Haberini görenler var mı? Görmüşlerdir. Bizimkiler de bir tane şeyle eee Görüntü almışlar yukarıdan. Böyle uzaktan bakınca üç boyutlu bir resim gibi görünüyor. Ben de anlamadım gözlerimi kaydırmaya çalışıyorum ki hani e, bir iç içe girerse bir resim çıkacak arkada. Tıkla yazmış öyle tıkla da gör içeriği tıkladık de baktık. O e, uzaktan bakınca böyle şey gibi gözüken nokta nokta şeyler aslında kabir açılmış yanımdaki o hazır yığılı Birikinti de tabi içeriye ölüyü koyunca üstüne kapatacaklar, onu da israf etmiyorlar, götürmüyorlar, hemen yanına bırakıyor içeriden çıkardığını. Onlar da bir efekt katmış uzaktan bakınca. Ben de dedim, güzel bir şey bana ibret oldu, nasıl öleceklere yer açıyor? diye bunu tweet attım. Ölüme ibret vesaire diye. Biri aşağı yazmış, hocam işte şöyle bir batıl inanış var, e, açık mezar adam çekermiş diye içine. Düşündüm ya ben de yanımdan geçerken içine girmiştim. Acaba beni çekti de mi ben içine öyle girdim diye. Bunlar aslında çok gerçek olan şeyler ama insanların gündem yapmadığı, yapmak istemediği şeyler. Çünkü karanlıkta yaşamak istiyoruz. Allah Azze ve Celle offline yani karanlık yani çevrim dışı olan kimsenin haleti ruhiyesini Auk zulümetin fi bahre lutceyin engin denizlerde karanlık dalgaların altında yarşa mıvjun, min fowqi mıvjun, min fowqi sehab. Dalga bir katman su dalgası, üstünde yeni bir katman su dalgası, üstünde bulut var. Zulümeton bağı doha faukabat üst üste karanlık katmanlar eğer ağrarsa yadahu elini uzatsa lamm yekad yarahha onu göremez bazıları bunu yani Hazreti Peygamber bu tarifi nasıl yaptı şimdi biz karanlığı su altı karanlığını su altını keşfedince öğrendik eski insanlar denize bakınca denizin dibinin karanlık olduğunu nereden akıllarına getireceklerdi su normalde geçirgendir ama çok kalınlaşınca o yüzden fi bahrin engin de, derin denizler diyor Cenab-ı katmanlar, su katmanları. Dipte o kadar karanlık var ki elini uzatsa elini göremez. Kafir böyledir diyor Cenab-ı Kendini de unutmuş, kendi elini bile göremeyecek halde kendi gerçeğinden gaflet içerisinde, kendi gerçeğinden uzak yaşıyor. Bir adım sonra yıkayacaklar belki adamı ama bu kadar ondan habersiz. Kul araiyetikum in ataakum azabullah bagitatan avjaratan. De ki Allah'ın azabı ansızın gelse yahut aşikar gelse, görünürde gelse. Bu ayeti okurken de insan şöyle duymak istiyor. Ansızın yahut yavaş yavaş gelse. Çünkü evdeince bunlar karşılıklı olsun diye bekliyorsunuz, beklediğimiz gibi değil. Ansızın Yahut aşikar görünür gelse diyor ayette canım. Belketen, avcahreten niye öyle olabilir ansızın gelse, Yahut görünür gelse? Şimdi şöyle düşündüm, ansızın Yahut yavaş yavaş. O zaman yavaş yavaş gelen şeyin ansızın olmaması gibi bir durum olabilir ama yavaş yavaş gelen şey de ansızın olabilir. Eskilerden biri demişti ki şöyle bir şey size eğer geliyorsa tut ki çok yavaş geliyor olsun. Eğer siz onun size gelişini dikkate almadıysanız sizi gelip geçtiği veya size gelip değdiği an tek bir an olacaktır. Ne kadar yavaş gelirse gelsin, böyle yaklaşıyor size, siz umursamayın, oralı olmayın. Onun size illa yaklaşıyor, yaklaşıyor bir an, gelip değdiğinde bir an, yine ansızın gelecek. Dolayısıyla bir şeyin ansızın gelmesi onun hızıyla alakalı bir şey değildir. Bir şeyin ansızın gelmesi bizim ondan gaflette olmamızla alakalı bir şeydir. Biz ondan gafil isek, mesela bir büyük gök cismi, bize geliyor. Biz gafil sekondan onun bizi çarptığı an ansızın olacaktır. Peki görüyoruz gafil ama dikkate almıyoruz. Yine çarptığı an ansızın olacaktır. Bunu aşmanın yolu onun bize yaklaştığını düşünüp tedbir almak ve böylece tedbir aldığınız zaman gafleti kaldırdığınız zaman o şok edici çarpmadan kendinizi kurtarabilirsiniz. Ölüm çok yavaş geliyor aslında ama hepimizi ansızın yakalıyor. Yani 8-9 yaşındaki çocuk ölüm ne zaman gelecek? 70 yaşında gelecek. Aa, çok geç. At arkaya bir gün kapıyı çaldığında ansızın geldi oldu. Dolayısıyla kişinin kendisini karanlıklar içerisinde gerçekten uzak tuttuğu boyutta yaşaması aslında korkunç bir çarpmaya gebe kılması ve şok dalgasını açması demek. O bakımdan kabrin içerisine yatmak da. Bilgiyi başıyla sonuyla düşünmek de, sürece odaklanmak da uyanmak, farkına varmak ve kalbin bu süreçte canlanması demek. Son bir şeyle bitireceğim, kalbin ölümü o kadar yavaş yavaş oluyor ki Cenab-ı Hak bizden kolay vazgeçmiyor ve bazen bu, türle, bu tür şeyleri konuşunca, acaba kalbimin ne kadar kısmı felçli, ne kadar kısmımda canlılık emaresi var, ne kadar online, ne kadar offline diye kendimi dönüp düşünüyorum ve bu süreçte ölümün yavaşlığı aklıma geliyor. Kalpte öyle yavaş ölüyor. Bir tane anım var, ben çok civcivleri severdim. Böyle çok küçük, tatlı oluyorlar böyle. Hani oyuncakları da çok severdim de, oyuncaklardan sonra bu canlı oyuncak onlar daha biz çok sevimli oldu. Bir gün bir tane civcivim oldu benim. 15-16'lı yaşlarda bunu böyle bir yerde besliyoruz, ondan sonra yiyor, içiyor, hastalandı, genelde civcivleri besleyemezsiniz yani. Gün geldi, binlercesi oldu, onları da iyi besleyemedik, kapattık sonra e, tavukhaneyi. Şimdi bu böyle biraz hani eski canlılığı kalmadı, üzülüyorum tabii ama iyileşmesini istiyorum. İşte bir tane kutu yaptım, ısıtıyorum vesaire, yetişiyorum ama hayvan mümkün değil. Artık böyle paytak paytak yürüdü sonra ama ben hep gözüm onda, sonra böyle yanın üstüne bir yattı. <gülüyor> Çok korktum ölecek diye kaldırdım diken ettim, aman sen yatma yatarsan ölürsün bak diye. E tamam yine şey yapıyor ama böyle hani biten pil gibi böyle doğrusal oyuncaklarda pil son ana kadar böyle gıy gıy gıy gıy gibi var ya aynı onun gibi. Kaldırıyorum ama artık yattı kalkmıyor. Kalkınca da ayakta durmuyor. Üzüntüyle tabi ama hala ümidiniz var ne yapabilirim, ne edebilirim diye. Sonra biraz uzak durayım belki geldiğimde ayaklanmış olur hani uyku gibi bir şeydir diye. Bir gittim gezdim dolaştım. Bugün gibi hatırlıyorum. Tebriz kapılara gittim dolaştım geldim. Bütün hayalim gittiğimde o çatı katında o kutunun içinde kalkmış orada yiyecekler. Eskiden az veriyordum için çok verdim, yesin istiyorum. Yeter ki sen kalk. Gittim biraz daha ayaklarını böyle uzatmış. Sanki o kadar ayağı yoktu yani ama bayağı uzamış ayakları. Bir ayaklarına dokundum, biraz katılaşmış gibi de ama ağzı böyle, ha iyi hala canlı. Yani ama yani ben bir ölüm izliyorum aslında. Ya o kadar uzun sürdü ki o ağzındaki aç kapalar böyle. Bir ara ölsün de o da kurtu, o kurtulsun ister gibi oldum. Şimdi inanır mısınız? Kalbin süreci benzer bir süreç ve biz onu içinizde taşıyoruz ve biz onu kendiniz öldürüyoruz, katılaştırıyoruz, katılaştırıyoruz. Onun canlılığına değil, cansızlaşmasına yol alıyoruz. Cenab-ı Hak ayetlerde. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ Sonra kalpleriniz katılaştı, katılaştı, katılaştı, taşlar gibi oldu. Canlılığın kaynağı yaratıcı Allah Azze ve Celle. Ona giden bütün süreçlerde farkındalığımızı harekete geçirdiğimiz her evrede kalbimiz canlılık kazanıyor. Tam manasıyla yandığı böyle lamba gibi yandığı hal, online olduğu hal Allah Azze ve Celle ile iletişime geçtiği, Cenab-ı Hakk'ı mutlak surette öncelediği hal ama geri planda kaldığımız her durumda yarım yamalak bir süreçteyiz. Allah Azze ve Celle bize dilerim bu süreci dikkatimizden kaçırmadan yaşamayı iyi nasip eder. Mutlak sevgili olarak Cenab-ı Hak'la baş başa konuşmayı ki buna dua diyoruz. Böyle namaz sonrası yapılan bir formalite gibi değil de, biraz da böyle kendi başımıza beni duyuyorsun diye, onunla konuşmayı ve irtibata geçmeyi, ona bağlanmayı, başımıza gelip giden şeyleri, elimize geçen ve kaybettiğimiz şeyleri, sen yapıyorsun bunları biliyorum, senin iraden dışında hayatımda hiçbir şey gelişmiyor. Ben bu farkındalığın sahibiyim, buna, bu bakışa kavuştum sayende aklederek ilerledim. Böyle bir kalp, uyanan kalp, o üst eli, mutlak eli, hayatı ve akışı kontrol eden, eli görmeye ve görme farkındalığına kavuşan kalp. Bunu ve bu farkındalığı tercih etmediğimiz bütün durumlarda, alt katta, zeminde, dipte, fare deliğinde, karanlıklarda sadece kendimizi avuturuz. Sadece kendimize avuturuz. Evet ben burada noktalıyorum. Vaktim de doldu esasında ama yani soru olabilir. 5-10 dakikada öyle şeyler konuşabiliriz. Var mı? Buyurun. Allah'tan kendisini, evet dedi ki, "Kâl رَبِّ اَرْيْن۪ي كَيْفَ تُحِي الْمَوْتَ Dedi ki Rabbim bana göster. كَيْفَ تُحِي Ölüleri nasıl diriltiyorsun? Şimdi bunu sormanız bir istifamı gösteriyor. Yani biz şöyle anlattık, dedik ki akletme sürecinde insan bu yolculukta e, yaratıcıyı, kendi ayet, ayetler üzerinden tanıyacak. Halbuki işte e, akletmek istemeyenler, inatlaşmak isteyenler de dediler ki Allah bizimle kendisi konuşsun yahut büyük mucizeler göstersin. Biz bunları söylerken arkadaşımızın kalbinde o zaman Hz. İbrahim neden Cenab-ı Hak'tan nasıl ölüleri dirilttiğini göstermesini istedi madem bununla ters düşmüyor mu gibi bir istifham oluşmuş. Ve bu soruyu bize yöneltiyor. Yani yaşadığı hadiseyi e, anlamaya çalıştım ve doğru bir yaklaşım bu. E, nasıl açıklayabiliriz veya nasıl anlayabiliriz ve anladığımız şekli bizi nasıl ikna edebilir? Şimdi Allah Azze ve Celle ye Hazret İbrahim böyle deyince Cenab-ı Hak ona hemen diyor ki: "Qale <gülüyor> awalam Yoksa sen iman etmedin mi?" Hz. İbrahim diyor ki cevaben, ''Kala bela, elbette ben iman ettim.'' diyor, iman etmiş. Yani formal Cenab-ı Hakk'ın beklediği şekilde iman yolculuğunu yaşamış. Tamam, bunu iman etmek için istiyor değil. Bu cevap ortaya çıkıyor. Halbuki bizim bahsettiğimiz müşriklerin peygamberlerden istedikleri mucizeler, gösterirsen iman ederiz göstermezsen iman etmeyiz aklederek yaratıcıyı tanıma süreçlerine girmek istemiyoruz o süreçlerde yaratıcıyı tanıp gücünü kudretini istekle araştırarak görerek hayır madem bizden bir şey bekliyorsun zoraki böyle bir şey olsun iman edelim yoksa olmaz mesela dediler ki lenüminuleke İsrailullah söyledi bunu hatta nara Allah'a cahraten Allah'ı açıktan görmedikçe sana iman etmeyeceğiz. Hazreti Peygamber'e müşrikler dediler ki biz sana iman etmeyiz. Gözümüzün önünde göğe yükseleceksin yahut sana altın hazineler indirilecek. Yahut bu kurak Mekke toprakları verimli arazilere dönüşsün, ırmaklar aksın, nehirler aksın vesaire. Bunlar olursa iman ederiz. Bu demin söylediğimiz süreç bu ilim yapmayanların istedikleri bir şey. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ilim yapmış, Allah Azze ve Celle'nin gücüne, kudretine, doğal yollarla aklederek tanık olmuş, tamam mı? Şimdi böyle bir, ayrıca bir şey istiyor. Diyor ki, <gülüyor> Her ayetin izlenen, görülen, farkına varılan, getirdiği fazla şey nedir? Mutmain olmak. İmanın artması ve çoğalması. Allah'a dedi ki ölüleri nasıl diriltiyorsun bana göster. O da kendisinden bu cevabı alınca ki ben anlıyorum ki Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'in iman edip etmediğini elbette biliyor. Çünkü ben bunu okurken ayeti bazılarınız da belki şöyle düşündü Cenab-ı Hak ona iman etmedim mi diye ne diye soruyor ki Allah her şeyi biliyor. Niçin Hazreti İbrahim'e iman etmedim mi diye soruyor. Bazen bildiğimiz şeyleri de sorarız. Cenab-ı Hak bunu soruyor, Hazreti İbrahim'den cevabı alıyor, bunu bize ifade ediyor. Hazreti İbrahim iman etmediği için değil, iman ettiği halde böyle bir şey görmek istiyor. Zevkine, hoşlandığı için kalbim mutmain olsun diye diyor. O da ona diyor ki, فَخُذْ اَرْبَعَةً minat الضَّيْرِ O zaman dört tane kuş al. ne ileyke Onları kendine alıştır. <gülüyor> sonra onlardan bir parçayı her bir dağın tepesine koy. Sonra gel ثُمَّ Sonra onları çağır. يَأْتِينَكَ <gülüyor> سَعْيَا Sana koşaraktan gelsinler. Allah Azze ve Celle, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a böyle doğrudan da bir şey yaşatmıyor dikkat ederseniz. Öldür kuşu tamam. Şimdi bak nasıl, bak şimdi bak. Öldü değil mi? İyice vur üstüne, çık üstüne ez, zıpla, tamam. Emin oldun mu? Oldun. Şimdi bak nasıl canlandırıyoruz onu. Böyle de bir şey yapmıyor. Bunda da bir şey var. Yani bu sürecin içinde kalan bir tarafı var bunun da. Diyor ki kendini alıştır. Yani bu kuşlar bana alıştı, düdük çalıyorum, geliyorlar, tamam. Şimdi onları kes, kestin, karıştır, karıştırdın armanla. Parçalara ayır, artık her parçanın içerisinde kuşlardan parçalar var. Git... ''Ala kulli cebelin'' Dağların tepesine koy. Bak bunlar uzak yerler. Dolayısıyla iletişiminiz kopuyor. Yani işin içerisine kuantum giriyor. Dağların tepelerine koydunuz. Gel buraya tamam dağlar orada duruyor. Şimdi çal bakayım düdüğü sen. Düğü düdüğü çaldınız. Kuşlar geldiler. Gördün Allah Azze ve Celle demek ki yaratıyor. Ya Rabbi o şeyler orada duruyor mu? Şeyler... Onlar mı bir araya geldi? Nasıl oldu? Ha, git bak istersen. Gitsen orada bulamasan da bile hayvanlar yemiş olabilir. Yani et parçasını koymuştun dağın tepesine. Bu, bu kuşlar aynı kuşlar mı gelmiş olabilir? O alem en Allah halâ kulle şeyin kadir. Bil ki Allah her şeye gücünü yetirir. Biz daha önce inatla isteyenlere bile Cenab-ı hakkın verdiğini biliyoruz. Ama bunun imana dönüşmediğini konuştuk değil mi? İmana dönüşen aklederek kazandıklarımız. Bunun haricinde bu türden olanların eğer aklederek devamı gelmez ise bir işe yaramaz, kaybolur gider. Hz. İbrahim Aleyhisselam da sizin bizim gibi bir insan, Cenab-ı Hak'tan böyle bir yakınlık peygamberlik dolayısıyla istemiş olmasını yatsımayın, bizim gibi biri. Allah Azze ve Celle Hazreti Zekeriya'ya nida esnasında kendisine melekler sesleniyorlar. Diyorlar ki Yahya'yı müjdeliyoruz. Hazreti Zekeriya'ya ne istese iyi biliyor musunuz? Bir işaret, bir işaret diyor. قَالَ جَعَلْ ل۪ي اٰيٰيٰيٰيٰ Rabbim benim için bir işaret kıl diyor. Çünkü şöyle düşünüyor, birazdan bu hal geçecek, ses geliyordu, ses yok. Ya acaba neydi bir ses duydum Yahya? Ya. Bu hal geçtiğinde hala kalıcı bir şey beni bu olayın gerçek olduğuna inandırsın. Hatta belki başkalarına da o kanıt olarak kalsın. Biz eğer peygamberlerin bu psikolojilerine de ayetlerine dikkat kesilirsek onun da nasıl bir psikoloji olduğunu biraz biraz anlayabiliriz. Bu böyle çok yani hayatın içerisinde kalan bir şey de değil. Yani peygamberler bu haller geçince normal siz biz gibi insanlar olarak yaşıyorlar. Öyle bir eli meleklerin eee uzanan öyle hep öyle değiller. Normal hayatın bütün çaresizliklerini yaşayabiliyorlar. Yani savaşa giriyor. Hz. Peygamber deli gibi dua ediyor. Aman ya Rabbi ne olursun? Biz yenelim. Bak yardım et bize diye. Zorlukları, sıkıntıları, gelen olumsuz tepkilerin verdiği huzursuzluklar, aşağılamaların getirdiği sıkıntılar çünkü vahiy hali çekilince siz kendinizle kalıyorsunuz. Yani benzetmek istemem ama rüya hali geçtiğinde o esnadaki tesiri nasıl zamanla azalıyorsa mucizelerin tesiri de azalıp ortadan kalkıyor. Hz. Zekeriya aleyhisselam Rabbi Rabbim benim için bir ayet kıl demiş. Cenab-ı Hak da ona böyle herhalde Hz. Musa'nınki gibi bir şey istedi yani çıkınca göstereceği ne yaptı? Kale ayetüke alla tukell mennase 3 leyal sowiya. Senin işaretin insanlarla üç gün konuş konuşamamandır. <gülüyor> Hazreti Zekeriya Han çıktı bir şeyler sorular kendisine. Kendisi için kalıcı ve inandırıcı bir ayet doğru ama insanlar ne düşünürler? Numara çekiyor bize yani sesini çıkar ya konuşuyormuş gibi yapıyorsun. baktık ki şey yapmıyorlar işaret etti yani tesbih edin imada bulundu ama kendisinden gayrı kimseye bu ayetin yani dışarıya şey olmadı onunla sınırlı kaldı. Allah Azze ve Celle hiçbir zaman bunu şunun için söylüyorum sınav ortamını keskin bir şekilde delecek ve insanların iradesini sergilemelerini ortadan kaldıracak şekilde yapmaz. Bu en büyük mucizelere tanık olmuş İsrailoğullarında bile böyleydi. Yani nehirlerin şunların bunların yarıldığı vesaire olan ortamlarda bile. Dolayısıyla Hz. İbrahim Aleyhisselam da bundan böyle hani imansız da bu hadiseyle imanız olabildiği gibi veya zaten iman etmiyordu bununla iman etmek istediği gibi bir şey asla yok. Bunun kalıcı bir tesiri de olmaz. Çünkü insandaki asıl mucize onun kendi iradesiyle aklederek, kendisi isteyerek bu yolculuğu yürümesi. Girişte şöyle bir şey düşündüm yani duaları okurken aman ha buraya kimse yani baskıyla gelmesin zaten böyle bir şey yok. Ama kendisiyle gelen herkes kalbiyle geliyor gibi bir şey. Bu insanın kendi kendisi olması o kadar değerlisiniz ki. Keşke dedim ben de kendim gelebilseydim. Çünkü bizi ortak bu işe şey yaptı böyle, hani kendin bir şeyi yapmak ve isteyerek, alter, gelmeyince hiçbir şey kimsenin bir şey demediği ama ben gelmesem mesela buraya işte telefonlar, nerede kaldım program ilan edilmiş, zaten böyle bir söz verdik, hep şunu görmek istiyoruz, sırf benim için olduğu, bu kalbimizi Öne çıkardığınız ve hissettiğiniz bir andır. Şöyle bir ortam, biri bana anlattı ve hak verdim ona, evet doğru dedin, şöyle bir olayını anlattı. Dedi ki, normalde tuvaletten çıkarken çok dikkat etmeyen bir adamdım. Yani çıkarın nasıl kapıyı kapatıp çıkıyorsun, kim bilecek pis bıraktığını. Bir gün böyle içeri girdim, artık gelen kişi sıra bekliyor ve ayakkabısından mıdır nedir hocası olduğunu tanımış. Ha, hocam sıra bekliyor falan. Şimdi o çıkınca o girecek direkt yani. Hemen diyor güzel, yani neredeyse tuvalete şey yaptım yani temizledim güzel, sıktım suları şeyler. Yani benden sonra girdiğinde bu çocuk temiz çocuk bak maşallah ne güzel yapmış desin diye. Sonra başka bir zaman aynı şekilde yani devam ederken asıl şey gündeme geliyor. Yani gerçek bağlantı gündeme geliyor. Şimdi hiç kimse dışarıda sizi beklemiyor, yol kenarında bir yerde durmuşsunuz, o bölgede de tanınmıyorsunuz, bir caminin ıssız bir tuvaleti, öylece çıkıp gidebilirsiniz yahut elinize alıp o şeyi, orayı böyle kendi üstelik şeyinizi temizliyorsunuz. Bunu yaparken dedim ki Allah'ım bunu ben şu anda senin için yapıyorum. Bundan eminim yani sen olmasan ben bunu yapmazdım, yapacak bir adam değilim, bunu ne olur benden kabul et. Senin için çok da basit bir şey ama senin için bir şey yapabilmiş olmak, seninle bu anlamda irtibata geçmek. Aklıma bir hadis geliyor, bunu anlatayım bitireyim. Diyor ki bir kalabalık güruh oturuyorlardı, bir adam geçti yanlarından, dedi ki ihtiyacım var bana yardım edin, kimse ilgilenmedi Sonra o kişi gitti, kalabalık nereden biri dedi ki vakit bayağı geç oldu, hadi ben ayrılıyorum dedi ve niyet ettiği şey hızlı o kişinin ardına düşmek, onu bulmaktı. İleri sokaklarda gece vakti bu karan o adamı buldu, dedi ki neydi senin ihtiyacın, şuydu ihtiyacını gördü ve sonra ayrıldı oradan. İçinde şöyle dedi kendisi, Allah'ım ben bunu senin için yaptım kimse bilmesin istedim. Aramızda kalsın istedim. Biz aramızda kalsın dediğimiz bu ifadeyi, bu deyimi kaç kere Allah'la aramızda yaşadık? Bu bahsettiğim çok özel bir irtibatta önce kendimizi hissediyoruz, canlanmaya, kıpırdanmaya başlıyor, böyle kıpır kıpır oluyor, hakikaten atmaya başlıyor, yumuşuyor, kan doluyor. Ve biz Yaradan'la irtibata geçiyoruz. Bunun eğer tadını bilirseniz hiçbir şey yerini tutmaz, anne sevgisi de dahil tutmaz. Yaradan'la olan ilişkimiz hiçbir şeyle olan ilişkimizle benzetilemez. O yüzden girişte konuştuğumuz benzersizlik, mutlaklık bizim için bir hayal olsa da Allah Azze ve Celle için bir gerçekleştir, gerçekliktir. O kendisini böyle tanıttı. kemitlihi şey on. Onun bir benzeri yoktur. Bu gerçeklik böyledir. قُلْ هُوَ اللّٰهُ Deki o Allah tektir. Benzersiz olan, tek olan, yegane olan odur. Dolayısıyla da tam da hak ettiği bir sevgiyi benzersiz, mutlak, hiçbir şeyle kıyaslanmayan, Emsali ortaya çıktığında onlarla hiçbir şeyle yarıştırılmayan, hiçbir durumda ikinci plana, arka plana atılmayan, eğer atılırsa başka şeyler öncelenirse karanlıklara mahkum kalırız. Bizim kalbinizin karanlığı, kendimize yetmezliğimiz, hiçbir şeyin bize yetmemesi ve kifayetsizliğimizin temel sebebi yeter olandan vazgeçip yetmezlerle avunduğumuz, Dünyamız. Ben so, soru cevaplıyordum, onu unuttum. Sanki derse devam ediyormuşsun gibi oldu. Başka soru var mı? Buyurun. Hocam, ya Evet. İşte şöyle bir kıyaslama yapsak ya, yani, olmuş i̇şte mesela bir iş yani başka bir şey yapacak. İkisi de Allah için yapıyor. Ya bu yapılan işin sonucu ne olur? Hangisinde daha olur, de, Evet, soruyu ben tekrar edeyim. Yani e, online olmuş kalple yapılan bir amel, online olmamış bir kalple yapılan amelin sonuçları nasıl olur diyor. Ama bunu genel olarak sordunuz sonra tekil bir eylem üzerinden soruyu dönüştürdünüz. Şimdi eğer, halbuki ben hep tekil eylemler üzerinden gidiyorum. Şu suyu yani Allah rızası için içeceksem bazen böyle de oluyor. Şimdi kamera karşısında su içiyoruz... Normalde böyle içiyorum ben, tamam mı? Şimdi kamera tam götürüyorum, bir yerden biri diyor ki millet deyiz diyor, bak üç yudumda içmen gerekiyormuş. <gülüyor> Sizce bu rastlantısal olabilir mi? Kesinlikle bir iç sistemde böyle e, alternatif parazit ve sağlıklı bir yanımız var ve biz tercih kullanıyoruz ikisinin arasında. Yani diyelim gündüz... Mutfakta su içerken çocuklar da görüyor, oturarak içelim sünnette böyleymişken. Gece herkes uyuyor, gece yarısı girmişsin mutfaka, bulduğun gibi dikmişsin. Ama sonra içinizde bir yanınız size dönüp bunu yansıtıyor. Sen bunu, bunun için yapıyorsun. Bu ölü formatla canlı format arasındaki fark ayna gibi demin deminki tuvalet örneğindeki gibi yani yaptığınız bir şeyler, e, düzgün de bir şey yaptık ama. Ama onun için normalde sen böyle yapmazdın diyor. Seni sana tanıtıyor, sen böyle biri değilsin. Bunu Allah için yapacak, o kapalı ortamda bunu yapacak birisi değilsin. Şimdi eğer o dediğiniz tekil eylemi Allah için yapmaya kalktıysa, bu ya böyle bir şeyi yapan ve geçmişten gelen biri bu yola devam ediyordur ya da bunu ilk defa yapıyordur ama her halükarda bunu Allah için yapmaya başlamakla olağanüstü bir adım attı. Yani bunu kendinize bağıra bağıra söyleyebilirsiniz. Bunu senin için yaptım. Kesinlikle senin için yaptım. En kolay yolu da infak dedikleri şey. Yani namazlarda, farz namazlarda olmuyor ama mesela farz namazı kılıyorsunuz. Sonra diyorsunuz acaba camiye gidiyorum, farz namazı kılıyorum, millet görüyor. Ama alternatifiniz var. İspat için ikinci bir araç var, bu kez... Nafile bir namaz kılabilirsiniz, tenhada kimsenin görmediği, Allah'ım bunu senin için kıldım biliyorsun, ben de senin için bir şey yapabildim. Bu başlamadığı zaman yani bir ışık, ışık başlıyor ve bu çoğalıyor, çoğalıyor. Sizi yer yer zamanınızdaki, hayatınızdaki diğer duraklarınız var sizin, onlarla yüzleştiriyor. Yani çoğalmaya başlıyor, bak şunu da çok severdin ama artık evet onu da Allah yolunda harcayabilir miyim? Cenab bak bir ayette diyor ki lentenel birra hatta tunfequ mimma tuhibun Sevdiklerinizden harcamadıkça iyilik düzeyine erişemezsiniz. Öyle artık giymediğini, artık kullanmadığını bunları vermeyin dem demiyor sana bak. Ama hep bunları veriyorsunuz. Hiç sevdiklerinizi onun uğrunda harcayamıyorsunuz. Bu bir düzey. Bunu hiç yapamadıkça iyilerden olamazsınız diyor. Dolayısıyla o kişi ya iyi kimse olarak devam ediyor ya da iyiliğe adım atmış bir kimsedir. Ama bu adımı kalp böyle puzzle gibidir, burada yaktığınız ışık bir amelde bunu başlattınız. Çoğaltmanız lazım çünkü hayat Allah adına bütünüyle adanmışlıktır. Yani sadece namaz düzeyinde adanmışlık ama başka bir şey de yok. Dürüstlükte yok, şurada yok, burada yok, zekatı vermez hacca gitme, hayır. Şöyle olacak diyor en sonunda, قُلْ ve صَلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَيَا وَمَمَات۪ي De ki namazımda, kurbanımda, hayatımda, ölümümde. Hepsi alemlerin Rabbi içindir. Bunu Allah'ım her şeyin senin için, zaten senden aldım. Akıllıcası bunlar hepsini senin uğrunda harcayabilmeye hazır olmam. En çok da istediğim bunların içerisinde... Top gibi gözüken, en üstte gözken, senin uğrunda ölebilmek. Bu bizim şehitlik dediğimiz. Hani her insanın eline geçmeyebilir ama her insan bunu niyet edebilir. Fırsat eşitliği burada. Hz. Peygamber diyor ki kim bunu sıtkan min kalbihi, kalbinden içtenlikle isterse Allah onu buna, onun karşılığını buna verir. وَلَوْ مَا تَعَلَى فِرَاشِهِ Müslim'de var bu hadis. ''Velev ki yatağı üzerinde ölse bile.'' Çünkü bunu dönüp içinizde eve gerçekten ben bunu istedim. Hakikaten böyle, ne bileyim bir hastalıkla, bir mikropla, ne bileyim bir kanser gibi böyle. Öyle bir yolla öleceğini hakikaten onun için onun uğrunda çok idealist bir şey bu. Ama inanın bu e, her insanın aslında, her müminin aslında Göze alabildiği bir şey olmak zorundadır. Olmazsa bu teslimiyet dediğimiz şey gerçekleşmiyor. Yani Allah'ın huzuruna çıktığınız, Allah'a her şey harcadım senin için, bütünüyle senin için olabildim. Ha yok canımı hiçbir zaman aklımdan geçirmedim, onu sana veremezdim de zaten. Dediğinizde Cenab-ı Hak ya olsun bir de canını da verecek değildin ya, olsun o kadarını da kabul. Biz tam tamlıyoruz. Hani böyle sayılarda vardır ya, üstte yuvarlıyoruz falan. Cenab-ı Hak diyor ki ne? Benden canını mı esirgedin, o zaman hiçbir şeyini kabul etmiyorum. Yani Allah, o yüzden dinin adı İslam. Teslimiyet demek istisna yani exception kabul etmeyen bir kavramdır. Öyle istisnalı bir şey değil. Bütünüyle tabii en çok isteyeceğim şey de o olurdu herhalde keşke yani. Sonum öyle olsa keşke senin uğrunda ama öyle olmayabilir ama herkes bu düzeyde bir teslimiyet ile, e, sürece girmek zorundadır. Bir fıkra ile bitiriyorum. Böyle adamın bir araba sürüyor, virajları alıyor, dönüyor, dönüyor. Karanlık gece... Bu Eskiden, eski zamanlarda çok anlatırdım bunu. Sonra derken bir virajı toparlayamıyor, arabası uçuyor. Araba uçarken, o arabanın şey esnasında kemerini de bağlamamış camdan atıyor araba bunu. Oluyor böyle şeyler. Camdan attığında o uçurumun kenarındaki bir köke sarılıyor. Bir ağacın kökü, tabi araba gitti aşağı, kulağı arabada, bayağı bir zaman sonra araba düştü aşağı. Fizik biliyorsan eğer her saniyenin neye tekabül ettiğini bilirsin yani. Şöyle bazen bir şey düşürürler, kaç saniye sonra sesi geliyorsa aşağısı o kadar derin demektir. Aşağısı belli ki yüzlerce metre boşluk ve siz bir köktesiniz fakat kök de böyle çıtırdıyor yani size çok da güven vermiyor. Kök haberi çıtırdadığı için diyor ki seslenmeye başlıyor gidiyor çünkü kurtaran yok mu yani kapkaranlık bir ortam. Kimse de yok aslında ama çaresizlikten bağırıyor. Kurtaran yok mu kurtaran yok mu neyse bu bağırmasının sonunda tok bir ses böyle nereden geldiği belli olmayan. Peki evladım diyor ben kurtarayım seni diyor. Kurtar beni nereden geldin hemen kurtar beni diyor. Tamam seni kurtaracağım ama dediğimi yapacaksın diyor tamam. ''Bırak şimdi kendini'' diyor. Kol, ''Bırak kendini benim kollarıma'' diyor. Tamam mı? şimdi aşağıya bakıyor. Hemen değiştiriyor söylemini. ''Başka kurtaran yok mu? Başka kurtaran yok mu?'' diye. Cenab-ı Hakk'ın da insanları davet ettiği şey, buradaki şeye çok benziyor. Çünkü koşullar aleyhte de olsa, onun gücüne, kudretine inanarak gördüğümüz, aklettiğimiz kudretine güvenerek İnsanın yol almasını bekliyor. Bu Allah Azze ve Celle ile aradaki ilişki kuruldu mu? Kişi canından da, tüm varlığından da, çünkü onun gücünü, kudretini görmüş bir kere. Yani zaten beni yaratmış olan o, ben ona bir şeyi fazladan verecek değilim zaten verdiğini ona, geri yad edeceğim. Şükür ki ona verebilmek gibi bir niyetin içerisine girebildim. Bundan ötürü ayrıca ona hamd etmeliyim der. Başka illa soru var mı? Buyurun. Bu arada gitmek isteyenler gidebilir. Ben onların rahatsızlığını çekmeyeyim. Ee, buyurun. Namaz hakkında sorulmaz. Buyurun efendim. Hakkında... O mikrofon vardı. Ona bir arkadaşa verelim soruyu. Namazıydı. Eee dört meseleye göre de namaz kılınış şeklinde. Kimisi de işte işaret parmağı aldı. Kimisi de işte eee bu saatlerde yani çoğunlukla İmam selam verdikten sonra sonra da sonra da selam verdikten sonra gibi bazı milyonlar var. Hı hı. E, peki bunların çoğun e, rivayetler olsun, sahih hadislerde olsun peygamberimizin böyle yaptığından dolayı bu şekilde yaptıklarını söylüyorlar. Peki peygamberimize e, bu şekilde öğreten ilk abdest almayı, ilk anası nasıl kılınacağını, gösteren Cebrail Tayyip İsa evet. bunları giyiyordu. Bu şekilde gösteriyor. Yani onların e, işte şahadet parmağında kaldırman gerekiyor. Ya yani da işte kılıçların üstü üzerindeki silahların görünmesi için tekrardan tekli alıyormuş gibi işte secdeye gittikten önce içtik denilmek yap. Çünkü silahların görünsün. Onlara da söylemesi gerekmiyor. Hı hı. Yani bu şekilde anlatması, bu namazı aslında böyle duracaksın demesi gerekmiyor. Budur. Yani bunu demediği halde mi? İnsanlar sonradan acaba özellikle Peygamber böyle bir şey eklemek gibi bir şey yaptığını zannetmiyorum, <gülüyor> <gülüyor> o kendi heves ve fevazıyla bu işleri yapmaz diye, yani evet. anlatmaz diye, diye şey, evet. Çok, evet, ben teşekkür ederim. Şimdi e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yani rivayetlerde baktığımızda bu tür gözlemlerini ifade ediyorlar, başka da biz de görmedik. Bir kısmında bunların vardı, bıraktı, yapmıyor, bir kısmı önceden yapardı, sonradan yapmadı. Mesela bunlar içerisinde tipik olan, ee, kalkarken yerden şey alarak, güç alarak kalkma böyle, en son yerden elleriniz kesilecek şekilde. Hazreti Peygamber böyle doğrulurdu tekrar. Şimdi Hazreti Aişe diyor ki radıyallahu anh, Doğru evet öyle gördülerse bu doğru ama Hazreti Peygamber koca bir ömür yaşadı, ellerini direkt yani genç zamanlarında direkt kalkardı. Sonra felemmâ telahhama ne zamanki etlendi bu sefer yerden destek alarak kalkmaya başladı. Ve Hazreti Ayşe diyor ki bu onun kilolu yani biraz etlenmesiyle ilişkili bir durum. Normal sağlıklı demlerinde yapmazdı ama... E, Diğerleri evet böyle bir yorum yapılabilir ama biz en son onu böyle yaparken gördük. Yerden gücünü alarak. Dolayısıyla biz de onun gibi yapacağız. Ee, bu, çünkü o dedi ki, Ben nasıl kılıyorduysam, gördüyseniz siz de öyle kılın. Şimdi burada ben her ikisine de hak veriyorum. Birisi çok şey davranıyor, Ben yani böyle görünmüş. Evet ilk zamanlar yapmadığı, bir de herkes her şeyi tam da bu ayrımlarda iyi hatırlamıyordu olabilir. Şimdi elini nasıl bağladığına dair. Kanaatim şu. Hazreti Peygamber elini yüksekten de bağladığı olurdu. Daha aşağıdan, daha aşağıdan da bağladığını tahmin ediyorum. Çünkü gözlemciler bize böyle şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki yani bir kısmıyla bayağı yukarıydı. Bir keresinde dikkat ettim. Bayağı yukarıdaydı eli. Herkes her an eli yukarıda mı, aşağıda mı? Böyle böyle bir dikkatle olmuyor tabii. De herkes her zaman yanında değil. Dolayısıyla bazı ayrımlardaki farklılıklar aslında doğal e, farklılıklar, Hazreti Peygamberin öyle de öyle de yapabildiği durumlara tekabül ediyor. Genel itibariyle ben bazen şöyle örnek veriyorum, bir turist İslam coğrafyasına girdi ve camilere meraklı bir turist bu. Gittiği yerde camileri dolaşıyor, ondan sonra geziyor, çık çıktı bir ucundan girdi diğer ucundan çıktı, bütün mezhepleri dolaştırdım yani böyle. Sorduk ona, dedik ki Müslümanların dini hayatları nasıl böyle hani, e, şunu merak ediyoruz, farklı mı böyle, çok başka şeyler mi? Size vereceği cevap şudur, ben çok turizmde çalıştım, çok konuştum, biliyorum. Şöyle demezler, ya ne yaptıkları belli değil. Birisi ezan, bir kısmı ezan okuyor, birisi bir kısmı davul çalıyor, bir kısmı günde üç yapıyor, öteki beş yapıyor, on yapıyor, kimisi... Bazıları hopluyor, bazıları yere yatıyor, bazıları dönüyor. Yani pek bir yeknesaklık göremedim demez. Hep aynı şeyleri gördüm. Gittiğiniz zaman o coğrafyalarda ezan okunuyor. Camilerine çok sık gittim. Hep böyle hareketler yapıyor. Gösterebilirim size. Şöyle yap. O sizin aradaki kalkarkenki de kaçıracaktır yani. O görev o kadar dikkat edemez. Dikkat edeni de sanmam. Şimdi genel itibariyle fix bir ibadet tarzı. Genel hatlar itibariyle mevcut. Ayrımlarda işte biz derim bir kere kaldırıyoruz parmağımızı, koyuyoruz Hanefiler olarak. Ee, diğerleri bazı daha hızlı böyle ben yapamam şimdi taramalıya geçiriyor nasıl yapıyorsa. Olabilir Hazreti Peygamber yani zaman zaman öyle de öyle de yapmıştı olabilir. Ee, bu anlamda bunun... E, bu öğretimin Hz. Cibril eminden olmasına gölge düşürecek bir şey değil yani lojik olarak böyle bir gölge düşürmez. Kendisi de böyle de yapabilirsin, böyle de yapabilirsin demiştir. Biri gel dedi ki Allah'ın Resulüne namazın ben vaktini öğrenmek istiyorum. Resulullah ona dedi ki gel bizimle namaz kıl. Bir gün şu şu şu, şu vakitlerde kıldırdı, başka bir gün vakit sonlarında kıldırdı. Sonra dedi ki namazların vakitleri... Bu ikisinin arasındadır. Şu halde benzer şekilde bunları Hazreti cibril Emin'den yani opsiyonlarıyla aralık olarak öğrenmiş olma ihtimali de aslında en makul olan odur. Dolayısıyla Hazreti cibril öyle de yukarıdan da aşağıdan da çünkü beden halini alıyordu. Hazreti Cibrili tam bir insan suretine giriyordu. Beraber namaz kılıyorlardı. Bu opsiyonel olan kısımlarını da öğrenmiş olabilir olması daha makul. Başka bir soru var mı? Peki hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Akulu kavli haza ve estağfirullahal azîm. Li ve lekum ve lisâiril müminîn. Rabbena la tu'ahiznâ in nesînâ ve ahta'nâ. Rabbena ve la tahmil aleynâ isran kemâ hameltehu alallezîne min kablina. la وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته